وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَاتًا فَعُلْ مُؤْمِن۪ينَ Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu alâ Rasûlullah Muhammedin ve alâ âli ve sahbihi ecmain Allah'ın Kur'an'ı benim kitabımdır diye övünen, bunu yüreğiyle haykıran mümin kardeşlerim. Rabbim hepimizin bu haykırışını, bu arzusunu meleklerin şehadet ettiği bir itirafımız olarak kabul buyursun. Şu Yüce Kur'an'ımızın ilk açıldığında, ilk sayfasının hemen sağ tarafında ki Kur'an sağdan başlayan bir kitaptır. Sağ tarafında ilk surenin adı Fatiha suresidir, El-Fatiha Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri değil ama ilk okunan ayetleridir Bu e, surenin 5. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ ve اِيَّاكَ nes'ta'în. صَدَقَ اللّٰهُ Belki binlerce kere bu ayeti namazda, mezarda, duada, yemekten sonra okumuşuzdur. O zaman her okuduğumuzda diyorduk ki, şimdi de diyoruz ki inşaAllah son nefese kadar da diyeceğiz ki sadece sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz Sadece Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz Sadece Sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz Dedik, diyoruz, diyeceğiz iznillahi Teala Demek ki kulluk ibadet sadece Allah'a yapılır yapılmalıdır Peki bu kulluk ne demek? %100 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i takip etmek demek ve %100 bunu Allah için yapmak demek özel bir menfaat yutmemek demek buna kulluk diyoruz Ne yazık ki hayatımızın bütün alanlarında ortaya çıkması gereken bu kulluk anlayışımızın idrakinde yani bunu böyle düşünmede ciddi sorunlar yaşadığımız bir zamana geldik. Bunu uygularken de yüksek oranda hatalarla uyguluyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının ve imam Azam'ın yapmadığı bir şeyi ibadet diye yapıyoruz. Sevap umuyoruz. Aşure çorbası yapıyoruz. Bundan da sanki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yayın bunu demiş gibi sevap umuyoruz. Kendi kendimize uyduruyoruz. Misal yani. Burada kardeşlerim biz iyyake na'budu ve iyyake Yalnız sana kulluk ederiz Allah'ım. Sensin sığınağımız bizim. Başka paraya, başımızdaki yöneticiye, akrabalığımıza yazlığımıza, kışlığımıza, stokumuza güvenmiyoruz. Hepsini sen istesen yok eder, bizi yalnız bırakarsın, onun için sana sadece güveniyoruz diyoruz. Her zaman bu neyi gerektiriyor? Müslüman olarak yüzde yüz İslam'a sarılmayı gerektiriyor. Seçip seçip İslam'dan bir şey alamayız. Beğenip beğenip alamayız. İslam'ın ve şu Kur'an'ın siyasetle ilgili hükümlerini bir kenara koyamayız ya hepsini alırız ya hiç almayız Yahudiler gibi beğenmek yok Allah'a teslim olmak var Kadınlarla ilgili Allah'ın hükümleri, mirasla ilgili hükümleri, siyasetle ilgili hükümleri teğet geçilebilir hükümleri değildir Allah'ın Böyle iman etmek, böyle uygulamak zorundayız Bir asırdan beri Böyle düşünenlere şeriatçı diyorlar. Ne demek şeriatçı? Allah ne derse onu olduğu gibi kabul eden demek. İnşallah böyle ölür böyle dirilir. Rabbimizin zurna böyle çıkarız. Ne büyük şeref bu. Keşke bize nasip olsa yüzde yüz. Şeriat ehli olmak. Onun yerine ne istiyorlar? Sekülerist layık ol diyorlar. Ne demek layık? İslamiyet, çok güzel bir din cihadı yok siyaseti yok. Faize karışmaz. Zina, serbest çocuklar ne isterse ama ayıp yapar şeklinde budanmış İslamiyet istiyorlar. Nauzu billahi teala. Nauzu billahi teala. Samimi isek İslam'ın bütününe talip olacağız. takatımız kadar uygulayacağız. Rabbimiz görecek ki taakatimiz yetmediği için gerisini yapamadık. Yoksa biz asla tabiz vermeye hazır değildik Günahlardan uzak durmak gerekiyor İyyâke nabudu ve iyyâke nesta'în dediğimizin gerçek olması için binbir fitneye ve belaya karşı ayakta durmayı becereceğiz Her vurulan tokatta esneyemeyiz Komşu saldırdı, şu yapıldı, şu reklam edildi diye ayak kayması, dil kayması bizden olmaması lazım Riyadan uzak duracağız Allah için yapacağız ki iyyâke nabudu sözümüz gerçekçi olsun Kendimizi kandırmış oluruz aksi takdirde Fitnelere karşı basiretli uyanık olacağız Çünkü Allah bizi Müslüman olun diye huzuruna kabul buyurunca Şeytana da buyurdu ki git bak bunları aldatabilecek misin dedi Bana samimi mi geldiler bunlar Hile mi yapıyorlar iki yüzlü müdürler Görmek için Allah Şeytanı karşımıza Çıkardı Dolayısıyla fitneler geldiğinde çocuğumuz iman etmiyor, komşumuz şöyle yapıyor faizi ucuza veriyorlar şu şu bir fitne gelecek, silahla gelecek yağla gelecek, balla gelecek biz erimeyeceğiz çünkü ''İyyâke ne'budû ve iyyâke nestaîn'' diyoruz Allah'ın lütfuyla cahiliye kalıntılarını kökünden sileceğiz ırkçılığından veya putçuluğundan veya kadın erkek ayrımcılığından veya kız çocuğunu ihmal etmekte hangisi ise şu Kur'an'ımızın cahiliye dediği şeyler onlar bizim şeceremizden silinip gidecek. Allah'ın kaderine hiçbir şekilde tereddütle bakmayacağız ki iyake na'budu ve iyake nestaîn dediğimize kendimiz inanmış olalım. Aynı şekilde müminlerle kardeşiz kâfirler öbür grupturlar kavga etmeyiz ayrı bir mesele ama biz mü'minleriz diyen vela ve berâ anlayışımız sabit olacak biz emri bilme'ruf ve nehi anil münker yaparız yani iyilikleri içimizde yeşertir kötülükleri budarız kötülüğe müdahale ederiz mü'minlerin ezanının okunduğu bir yerde kötülük neşünema bulamaz bulmamalıdır iyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn dediğimiz için biz her namazda ve her yerde iyyâke ne'budu ve iyyâke nestaîn diyorsak gerçekten eğer ahirete bakışımızla dünyaya bakışımızın farkı belli olacak asıl vatanımızın ahiret olduğunu bilecek o şuurla yaşayacağız neden çünkü اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ yalnız sana kulluk ederiz ya Rabbi diyen biri bir dairenin tapusu için kardeşini vurmaz zaten fani dünya bu der hem Allah'ın gerçek kulusun hem de dünyada hiç gitmeyecekmiş gibi çakılık almak istiyorsun kendini aldatırsın melekler buna inanmazlar ve Allah'ın nimetlerini gören mümin olacağız Hastayım kolum ağırdı elhamdülillah öbürü sağlam diyebileceğiz Fakirim elhamdülillah sağlığım var diyeceğiz Başıma taş yağdı elhamdülillah ölmedim bu arada diyeceğiz yani Sıkıntıların içinden nimet görecek gözlük olacak bizde Bunu itiraf edeceğiz ki Allah şükrettiğimiz için bize gerisini versin. Kardeşlerim, iyya ke nabudu ve iyya ke bu dünyada varlık şifremizdir bizim. Bu şifreyi ne kadar çözebiliyoruz, onu düşünmek zorundayız. O sallallahu aleyhi ve sellem, ala səydına Muhammed ve ala Ali ve sahbiyəc məgin. Ve alhamdullahu Rabbi zik rot Se